Üçüncü bab, kalbin amellerinden olan batıni şartlar beyanındadır. Evvela namazın huşu ve huzur kalp ile irtibatını, sonra da batıni manalarıyla bunların haddini, sebep ve çarelerini daha sonra da mükemmel bir ahiret azığı olabilmesi için namazın her rekatında Hazırlanması layık olan şeyleri tafsilatıyla anlatalım. Namazda huzur ve kalp huşuğun şart olmasının beyanı. beyanı. Bilmiş ol ki huzur ve huşuğun namazda şart olmasını emreden pek çok deliller vardır. Bunlardan bazıları şu ayetlerdir. Ve eqimus salatel zikri. Zikrim için beni hatırlamak için namazı kıl. Taha on dört. Emrin zahiri vücuttur. Gaflet zikre münafı münafidir. Bütün namazı gaflet ile geçen bir insan namazda Allah'ı nasıl hatırlamış olabilir? Yine Allahu Teala'nın "Ve la tekun minel gafilin" ve gafillerden olma. A'raf suresi 205. Ayeti ile de bir nehidir. Bunun zahiri manası gafletin haram olmasıdır. Yine Allahu Teala'nın Ta ki dediğinizi okuduğunuzu bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Nisa 43 ayet-i celilesidir. Bu sarhoşun namaza yaklaşmasının illetini göstermektedir. Tamamen dünya düşünce ve vesvesisiyle namazını kılan kimse de aynı hükümdedir. Çünkü o da bu gaflet ile ne söylediğini hatta kaç rekat kıldığını bile bilemez. Bu husustaki hadisler İnne mes salatu temskuun ve tevaadun. Namaz ancak zillet ve tevazudur. Fakihler Peygamber Efendimizin inne mes şefaatu lem yuksem. Şufa ancak bölünmesi kabil olmayan maldadır. Hadisinden hasır, ispat ve nefi anlamışlardır. Yine Peygamber Efendimizin Men lem tenha hu salatuhu anil fahsai ve min keril lem yazdad minallahi illa kendilerini fenalıktan men etmeyen alıkoymayan namazın Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmaktan başka bir kârı olmaz gafillerin namazı kendilerini fenalıktan alıkoymaz Halbuki yine Peygamber Efendimizin kemmin qayimin hazu min salatihi taabu vennesebu. Nice namaz kılanlar var ki onların namazından nasibi yorgunluk ve zahmetten başka bir şey değildir. Şüphesiz bu ifadeyle gafillerin namazını kastetmiştir. Yine Peygamber Efendimizin lil abdi min salatihi illa ma aqala ha. Kişinin kıldığı namazdan kendisine kârı dokunan ancak akıl erdirerek kıldığı kısımdır. Yani aklı başka yerdeyken kıldığı namazın kendisine kârı dokunmaz. Bu hususun hakikati şudur ki hadiste varit olduğu gibi namaz kılan kimse Rabbine münacaat etmektedir. Buhari Müslüm Ebu Hureyre'den gaflet ile söylenen sözlerin münacat olmayacağı meydandadır. Bunun izahı şöyledir. Mesela zekat insan zekatını gafletle verse de olur. Çünkü o haddi zatında isteğe aykırı ve nefse ağır gelen bir ibadettir. Oruç da bunun gibi haddi zatında Allah'ın düşmanı olan şeytanın dostu ve aleti olan nefsin kuvvetlerini kahredip hevai arzuları kıran bir ibadettir. Gaflet ile olsa da yine de bu faydaya faydaız faydayı sağlar. Haç da aynı şekilde ağır ve yorucu bir ibadettir. Menası ki hacci ifa ederken kalp ister hazır olsun ister olmasın nefse elen veren mücahede kendiliğinden hasıl olabilir. Namaza gelince namazda ancak zikir, kıraat, kıyam, rükû, sucud ve kuğut vardır. Zikir ise Allahu Teala ile muhavere ve münacaat, gizli bir yalvarış ve anlaşmaktır. Çünkü namazdan gaye iki şeyden biridir. Onlar da muhavere ve münacaattır. Mide ile mide ve şehvet oruç ile beden hac zahmetiyle, kalp sevdiği maldan ayrılıp zekat vermekle, imtihan edildiği gibi lisanı da ses ve harf ameliyle imtihan etmektir. Bunun böyle olmasında şüphe yoktur. Zira gafletle söylenen boş laflar ile olan imtihan amel imtihanı değil belki bunda maksut olan konuşmak olması bakımından harflerdir. Gönüldeki manayı kalıplar, kalıplandırmayan harfler de nutuk sayılmaz. Gönüldeki manayı harflerin ifadelendirmesi de ancak huzur kalb kalp ile olur. Gafil kalp ile ''İhdine sıratel müsteqim'' Bizi doğru yola hidayet et demekle bunun bir yalvarış ve dua olduğunu kastetmez ise neyi istemiş olabilir? Hele bunu itiyat haline getirdikten sonra da dilini hareket ettirmekte ne güçlük vardır? İşte zikirlerin hükmü budur. Ben derim bir kimse falancaya gidip teşekkür edecek onu övecek ve ondan bir, şeyle, bir şeyler isteyeceğine yemin etse sonra rüyasında aynen bu dediklerini yapsa yeminini yerine getirmiş sayılmaz hatta karanlıkta Öteki adamın orada olduğunu bilmeyerek gıyabında imiş gibi ona teşekkür ve dua edip ondan bir şeyler istese yine yeminini yerine getirmiş olmaz. Çünkü onun bu konuşması öteki ada adamı kalbinde hazır kabul etmediği için ona hitap ve onunla konuşmak sayılmaz. Hatta gündüz aydınlığında ve öteki adamın huzurunda da olsa... Aklı başka yerde olup o adamın hazır bulunduğunun farkında olmayarak bu sözleri söylese yine yeminini yerine getirmiş olmaz. Çünkü onu muhatap olarak kabul etmiyordu. Şüphe yok ki kıraat ve zikirden maksut olan hamd etmek, övmek, yalvarmak ve dua etmektir. Burada muhatap olan şüphesiz Allahü Teala'dır. Kalbi gaflet perdesi ile kapalı olduğu halde manan manen, manen Allahu Teala'yı görüp müşahade etmeden ve muhatabından gafil olarak yalnız adet hükmü ile dilini hareket ettirmek, kalbi cilalandırmak, Allahu Teala'nın zikrini tazelemek ve iman, bak iman bağını tahkim için meşru kılınan namazın gayesinden çok uzakta kalır. İşte zikir ve kıraatın hükmü budur. Hülasa zikir ve kıraattaki bu hususiyetlerin inkarı kabildir. Rükû ve sucuda gelince bunlardan gaye hiç şüphesiz Allahu Teala'yı tazimdir. Eğer gafletle yapılan rükû ve sucudun tazim olduğu caiz olsaydı, önünde put olduğunu bilmeyerek secde eden kimsenin, Kuta tazim etmiş sayılması veya duvar ardında secde edenin duvara tazim etmiş olması caiz olacaktı. Bunlar tazim sayılmayacağına göre gafletle yapılan secde de tazim sayılmaz. Bunlar tazim sayılmayınca da ortada beden hareketinden başka bir şey kalmaz. Kendisiyle imtihanı kastedilen meşakkatten sonra dinin direği sayılan İman ile küfrü ayıran haç ve diğer ibadetler üzerine, üzerine takdim edilen ve ibadetlerden yalnız onun terkiyle katli vacip olan bir şey namaz kalmaz. Benim görüşümle namazın taşıdığı bu ehemmiyet yalnız zahiri bir ibadet olması bakımından değil. Belki maksud olan münacat olmasını da buna eklemek lazımdır. Oruç, zekat, hac ve benzeri ibadetler üzerine takaddüm eden bu münacattır. Hatta serveti harcamak demek olan udhayye ve kurbanlar üzerine mukaddem yine bu takvadır. Nitekim Allahu Teala len yenalu lehu lehu muhu ve la dimauhu velakin yenaluhu takva. Minküm. Onların kurbanların ne kanı ve ne de eti Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ancak sizin takvanızdır. Hac suresi 37. ayet-i kerimede buyurulmuştur. Yine kalbinizi istila edip emre uymaya sizi sevk eden sıfattır ve matlup olan da budur. Ya hareketlerinde bir ehemmiyet olmayan namazda, kalp huzurunun şart olmasına delil olmaktır. Şayet namazın sıhhatinde huzuru kalbi şart koşar ve huzursuz kılınan namazın batıl olmasıyla hükmediyorsan fakihlerin icmağına muhalefet ettin. Çünkü onlar kalbin huzurunu yalnız niyette şart koştu ve bununla ittifa ettiler dersen bilmiş ol ki ilim bahsinde geçtiği gibi fakihler Batında tasarruf etmez, kalbi yormaz ve ahiret yoluna karışmazlar. Belki dinin zahiri hükümlerini azaların zahiri amelleri üzerine bina ederler. Amelleri zahiren icrası, insanı ölüm cezası ve sultanların tazirinden korumaya yeter. Esasen, esasen ahirette fayda verip vermemesi fıkhın çerçevesi dışındadır. Aynı zamanda bunun üzerine icma yürütülemez. Bununla beraber onlara muhalefet edenler de olmuştur. Nitekim şeriat ile hakikati toplayanlardan birisi olan Bişr B. İbni Haris, Ebu Talip Mekki'nin Küt, Kutul Kulübü'nda Süfyan-ı Sevri'den naklettiği rivayetinde huşu ile kılınmayan kimsenin namazı fasittir demiş ve Hasan-ı Basri'den Huzursuz, huzursuz kılınan namazın sevaptan daha ziyade ukubete sebep olduğu rivayet edilmiştir. Yine Muaz İbni Cemel, kılarken sağında ve solunda olanları bilmeye çalışan kimsenin namazı namaz değildir. Diye rivayet etmiştir. Yine müsnet olarak Peygamber Efendimiz'den İnnel abde le yusalli salate la yektabu lehu süt çok kimseler var ki kıldığı namazın altıda hatta onda biri de kendisi için yazılmaz. Ancak bilerek huzur ile kıldığı kısmı yazılır buyurulmuştur. Eğer bu hadis-i şerif peygamber efendimizden başka bir zattan duyulsaydı mezhep olarak kabul edilirdi. Kaldı ki ve aley, vesselam Efendimiz'den duyulduğu halde niye kabul edilmesin? Basralı Abdülvahid bin Zeyd kul için ancak bilerek huzur ile kıldığı namazın sevabı olacağında ulema ittifak etti diyerek bu hükmü icma haline getirmiştir. Buna benzer ve kabilden vera sahibine olan fakirlerden sayılmayacak kadar pek çok rivayetler vardır. Hak olan bu hususta edinleyi şeriyeye müracaat etmektir. Halbuki huzurun şart olmasında haber ve eserler meydandadır. Şu kadar var ki zahiri teklifte fetva halkın kusurları nispetinde takdir edilir. Bütün namazda huzuru kalp şart koşmak fetva makamı için mümkün değildir. Tam bir huzuru kalpten insanların ekserisi acizdir. Bu ancak buna ancak bazı kimselerin gücü yeter. Zaruret sebebiyle namazın tamamında huzuru kalbi şart koşmak mümkün olmazsa tamamen terk edilemez. Hiç olmazsa cüzi bir miktarda huzuru kalbin bulunması zarureti vardır. Buna da en elverişli olan ilk tekbirdir. Bunun için zaruri olarak bu kadar ile iktifa edilmiştir. Bununla beraber gaflet ile kılınan kılan kimse ile hiç kılmayan müsavi olmamasını umarız. Çünkü gafletle de olsa namaz kılan hiç olmazsa zahiri fiile başvurmuş, bir gafletle de olsa namaz kılan hiç olmazsa zahiri fiile başvurmuş, bir an olsun kalbini hazırlamıştır. Nasıl böyle olmasın abdestsiz olduğunu unutup namaz kılan kimsenin abdestsiz olması sebebiyle Allah katında namaz batıl iken kusuru ve özrü nispetinde de olsa amelinin mükafatını alıyor. Bu ümit ile beraber lahza, bir lahsa olsun kalbi hazırlayan ile tamamen huzuru terk eden elbette bir olamaz. Nasıl farkı o olmasın? Efendisinin hizmetinde hazır bulunup hizmette kusur eden, lüzumsuz hareketler ve sözlerde bulunan ile hizmetten tamamen kaçınan bir olur mu? Korku ve ümidin sebepleri muaraza edi, ettiği bir ve, ve iş ehemmiyet arz ettiği zaman ihtiyat ve müşah, müsahale de muhayyersin. İster tesamühü İslami'den faydalanır, istersen ihtiyatı elden bırakmazsın.'' Bununla beraber fukahanın gafletiyle de olsa sıhhatine fetva verdikleri hükümlere kimse muhalefet edemez. Yukarıda işaret edildiği gibi bir fet bu bir fetva zaruretindendir. Esrar-ı vakıf olan kimse gafletin ona zıt olduğunu bilir. Fakat Kavaid-ül Akait kitabının ilmi zahir ile ilmi batını ayıran babında anlattığımız gibi halkın anlayıştaki kusuru şeriatın sırlarından her keşfolonunu Keş olunanı açıklamaya mani olduğundan biz bu mevzuyu bu kadarıyla bırakıyoruz. Az da olsa bu miktar zahiret yolcularını ikna için kafidir. Şiddetli mücadelecilere gelince şimdilik biz onları muhatap olarak kabul etmiyoruz. Bülahatsa huzuru kalp namazın ruhudur. Bu ruhun en az derecesi de tekbir anındaki huzurdur. Artık bundan noksan olursa helak demektir. Ne kadar çoğalırsa o nisbette namazın cüzleri arasında ruh yayılır. Nice hareketsiz diriler var ki onlar ölü hükmündedir. Yalnız iftitah tekbirinde huzur bulup diğer cüzleri gaflet ile geçen namaz da son nefeslerini yaşayan hasta gibidir. allah Teala'dan güzel yardımlar niyaz ederiz. Namazın canlılığı kendisiyle anlaşılıp tamamlanan batini manaların beyanıdır. Bilmiş ol ki... Bu manaları anlatan pek çok beyanlar vardır. Fakat bunları 6 cümlede toplamak mümkündür. Onlar da 1- <gülüyor> Huzuru kalp, yalnız okuduğunu düşünmek. 2- Tefehhüm, okuduğunu anlamak. 3- Tazim, anladığına saygı göstermek. 4- Heybet, saygı ile korkmak. 5- Rica, ümit beslemek. 6- Haya utanmak. Şimdi bunların tafsilatını, sebeplerini ve elde edilmelerinin çarelerini anlatmaya çalışalım. 1- Huzuru kalp. Huzuru kalp demek yalnız meşgul olduğu ve okuduğu şeyi düşünmek, masivadan kalbi ayırmak, tamamen meşgul olduğu işe ve konuştuğun söze, Kur'an'a kalbini bağlamaktır. Bu suretle ilim sözün ve işin ile birleşir. Düşüncem bunlardan ayrılmaz. Ne zaman gönül başka düşüncelerden ayrılır, içerisinde bulunduğun işten gaflet etmez ve yalnız onu düşünürse o zaman Huzuru kalp hasıl olur. 2- Tefehhüm yani söylediğini anlamak, fehim etmek bu huzuru kalpten sonra gelir. Çünkü çok kere kalp söz ile ha hazır olur fakat manasını düşünmez. Bizim tefehhümden gayemiz söylediğinin manasını düşünmek ve anlamaktır. İnsanların farklı bulunduğu makamdır. Zira insanlar Kur'an ve tesbihlerin manasını anlamakta müsavi değillerdir. Çünkü bir insanın namaz esnasında anladığı öyle da latif manalar olur ki başka zaman hatırına bile gelmezler. İşte namazın fuhuş ve münkerden men etmesi bu cihettendir. Zira o namaz öyle manalar anlatır ki o manalar çaresiz insanı fenalıktan alıkor. 3- Tazim Tazim saygı, huzuru, kalp ve tefehümden sonra gelen bir keyfiyettir. Çünkü bazen insan kölesine bir şey ile emreder. Kölenin kalbi huzur içinde emredileni anlar. Fakat saygı göstermeyebilir. Bunun için saygı dediğimiz tazim bunlardan sonra gelir. 4. Heybet. Bu da tazimden sonradır. Heybet tazimden doğan bir korkudur. Zira korkmayan kimsenin korkmayan kimseye hayip denmez. Binaenaleyh Akrepten, kölenin kötü ahlakından ve benzeri adi şeylerden hasıl olan korkuya mehabet değil doğrudan half korku denir. Fakat azem, azamet, vasfıyla mevsuf olan sultandan korkmaya mehabet derler, saygıyı içine alan bir korku. Demek ki heybet saygıdan doğan bir korkudur. 5- Reca Ümit Bunun da ayrı olduğu meydandadır. Çok meliklere saygı gösterip onlardan heybet duyan ve satvetlerinden korkan kimseler var ki onlardan bir mükafat beklemez. Halbuki kula, kula layık olan kusuru ile ikabından korktuğu gibi kıldığı namazı ile allah Teala'dan sevap ummaktır. 6- Haya utanmak. Bu da hepsinden ayrı bir şeydir. Zira bunun dayanağı kusur ve hatayı anlamaktır. Bu altı mananın sebeplerine gelince bilmiş ol ki huzuru kalbinin sebebi himmettir. Yükselme arzusudur. Zira insanın kalbi himmetine, kastına bağlıdır. Maksadın ne ise kalbinde ona hazırlanır. Bir şeyi kastettiğin zaman ister istemez kalbin onu düşünür. Kalp kastına tabi ve ona müsahhardır. Mesela namaz kılarken eğer kalbin namazını düşünürken miyorsa boş durmuyor. Mutlaka dünyalık bir maksadı düşünmektedir. Namazda huzuru, kalbi sağlamak için tek çare himmetini namaza bağlamaktır. Himmetinin namaza dönmesi de ancak istenilen gayenin namaza bağlı olduğunu ve namazda tahakkuk, tahakkuk edece, edebileceğini bilmekle mümkündür. O gayede ahiretin hayırlı ve baki olduğunu ve namazın da buna bir yol olduğuna inanıp tasdik etmektir. Bu iman ve tasdik dünyayı ve varlığını hiçe sayan ilim ile birleştiği zaman namazda huzuru kalp hasıl olur. Sana kar ve zarardan hiçbirine gücü yetmeyen bazı ekabirin huzurunda aklını başına alarak huzur ve huşu içinde bulunman bu gibi sebeplere dayanırken melekutun meliki görülür ve görünmez alemiyle kar ve zarar yedi kudretinde bulunan ve meliklerin meliki olan Allahu Teala'ya münacatta huzuru kalbin bulunmaması iman zayıflığından başka bir şey değildir. O halde sana düşen vazife imanını takviyeye çalışmaktır. Bunun çaresi de başka kısımlarda açıklanmıştır. Tefehhümün tefehhümün sebebine gelince Huzuru kalpten sonra tefihümün sebebi murad olan manayı anlamak için zekayı kullanmak ve kafayı çalıştırmaktır. Bunun çaresi de huzuru kalpten olduğu gibi yani himmetini toplamakla beraber düşünceyi çalıştırmak ve kendisini meşgul edecek hatıraları at atmaktır. Hatıraları gidermenin çaresi ise menşeylerini yok etmektir. Yani hatıraları kendilerini çeken sebeplerden Sıyırılmaktır. O maddelerin kökü kesilmedikçe hatıralar onlardan ayrılmaz. Çünkü insan daima çok sevdiği şeyi düşünür ve sevgiliye anmak kalbe hücum eder. Bunun için Allah'tan başkasını seven kimsenin namazı onu hatırlamaktan kurtaramaz. Yani sevdiği şeyler aklına gelir allah Teala'yı düşünmekte zorlanır. Tazim Kalpte bir keyfiyettir. İki ilimden doğar. 1. Allah Teala'nın azamet ve celalini bilmek bu imanın esasını teşkil eder. Çünkü onun azametine inanmayan kimse ona gerekli saygıyı gösteremez. 2. Kendisinin hakir, zelil ve Allah Teala'nın emrinde musahhar, aciz bir kul olduğunu bilmektir. Ta ki bu iki ilimden Allah Teala'ya karşı huşu, huzu, zillet ve inkisar hasıl olsun. İşte bu hale tazim Bilmek birleşmedikçe tazim ve huşu meydana gelmez. Zira başkasından müstahani olup kendisinden emin olan kimse kemal sıfatlarını başkasında bildiği halde ona saygı göstermeyebilir. Çünkü ikinci karine olan nefsinin ona muhtaç ve hakir bir şey olduğunu bilmek, bilmemektedir. Heybet ve Havf saygı ve korkuya gelince... Bunlar da Allahü Teala'nın kudret, satvet ve yorulmadan dilediğini, din, dilediği şekilde yaptığını, geçmiş ve gelecek varlıkları yok etmekle mümkünden bir şeyin eksilmeyeceğini bilmekten, bununla beraber meliklerin aksine olarak define kudreti varken peygamber ve velilerinin türlü türlü musuve de iptilalara uğramasını müşahade etmekten doğan bir keyfiyettir. Hülasa Allah-u Teala ne kadar da, daha iyi bilinirse haşiyet ve heybeti de o nisbette artar. Rub'ul-Münciyat Rub İhya'nın dördüncü cildi half Korku kitabında buna dair tafsilat gelecektir. Rica Ümit. Bunun sebebi de allah Teala'nın lütfü keremini, nimetinin şumulunu, sanatının inceliklerini, namazı kılanlara cenneti vaat ettiğini, verdiği sözde durmayan, durmayan, verdiği sözde durduğunu bilmektir. Vaadine inanıp lütuf su, keremine kani olduktan sonra bunların hepsinden rica doğar. Haya utanmak, bu da ibadetteki kusurunu bilmek, Allahu u Teala'ya hakkıyla kulluk edemediğini anlamaktan doğar. İhlasının azlığını, etrafının pisliğini, Allah Teala'nın azametinin neler gerektirdiğini her ne kadar ince ve gizli olsa da gönülden geçen içinde gizli olan her şeyi Allah Teala'nın görüp bildiğini anlayabildiği halde bütün işlerinde dünyalığa meyletmiş olan nefsinin kusur ve afetlerini bilmekle de kuvvetlenir. Bunlar kati olarak bilindiği vakit bu ilimden zaruri olarak meydana gelen hale Hayâ denir. İşte bu sıfatlarının sebepleri bunlardır. Bu sıfatlara sahip olmanın çaresi sebeplerini hazırlamaktır. Sebepleri de iyice anlaşıldı mı ilacı tamamen bulundu demektir. Bütün bu sebeplerin rabıdası. Önce iman sonra anlattıklarımızı yakinen kabul etmektir. Yakin demek ilim kitabı yakın be, yakin beyanında geçtiği gibi şüphenin kalpten çıkması ve marifetin kalbi doldurması demektir. Kalbin huşuğu yakinin derecesiyle ölçülür. Bunun içindir ki Hz. Ayşe Resulullah bizim ile konuşur gülerdi. Fakat namaz vakti gelince sanki ne o bizi tanır ve ne de biz onu tanırdık buyurmuştur. Rivayet olundu ki Hak Teala Musa Aleyhisselam'a vahyederek Ya Musa beni andığın zaman vücudun titresin, beni anarken huşu ve itminan içinde bulun. Beni andığın vakit dilin kalbinin ardında olsun. Yani düşünerek zikret, zikreyle. Münacat için huzuruma geldiğin vakit Aciz bir kulun efendisinin huzurunda du durduğu gibi dur. Çarpan bir kalp ve doğru konuşan bir lisan ile bana yalvar. Yine rivayet olundu ki allah Teala Hazreti Musa'ya vahyetti. Ümmetimin asillerini söyle onlar bu halleriyle beni zikretmesinler. Çünkü ben beni zikredeni rahmetimle anarım. Halbuki onlar beni andıkları zaman ben onları lanetler Rahmetinden uzaklıkla anarım buyurmuştur. Zikrinde gafil olmayan asiler hakkında hal böyle olursa ya isyan ile gaflet ile araya toplanınca hal ne olur? Kalbe dair anlattığımız bu manaların ihtilaf etmesiyle insanlar ikiye ayrılmıştır. Bir kısmı hiçbir cüzünde huzuru kalp olmadan namazını kılar. Diğer kısmı da etrafında cereyan edenlerden haber almaksızın tam bir huzur içinde geçmemek şartıyla namazını kılar. Nitekim gürültüsünden hariçteki insanlar oraya toplandığı halde Müslim bin Yasar içinde namaz kıldığı caminin bir köşesi yıkıldığından haberi bile olmamıştır. Hatta bazıları o derece huzur içinde kılarlardı ki Cemaate devam ettikleri halde sağ ve solundakilerin kimler olduğunu bilmezlerdi. İbrahim Aleyhisselam'ın namazdayken kalp atışları iki mil mesafeden duyulurdu. Bunun gibi bir kısım cemaatin tüyleri diken diken olur, benizleri sararır, vücutları tir titrerdi. Bütün bunlar akıl ve mantığın kabul edeceği mümkün olan şeylerdir. Niçin mümkün olmasın? Bunlardan daha şiddetlisi, aslında aciz sayılan insan ve cezalarının cezalarının hiçbir kıymeti olmayan Melikler huzurunda dünyalık peşinde olan kimselerde görüle gelen şeylerdir. Hatta Melik veya vezirlerden birisinin huzuruna bir adam girip maksadını anlattıktan sonra çıktığı vakit Melik'in yanında kimlerin olduğundan veya Melik'in ne gibi Elbise giydiği kendisinden sorulursa yalnız kendi maksadıyla ilgilendiği için bunlardan hiçbirinden haber veremez. İşte Allah huzurunda da böyle olmak yaraşır. Herkesin ameline göre derecesi vardır. Herkes korkusu havf, haşyet ve saygısı nispetinde derece alır. Allah-u Teala'nın baktığı yer insanın kalbidir. Dış hareketleri değildir. Bu sebepten bazı sahabe insanlar kıyamet günü dünyadaki namazlarında gösterdikleri huzur, sükun ve namazdan tattıkları lezzet haşr haşrolurlar buyurmuşlardır. Cidden bu davalarında sadıktırlar. Zira herkes yaşadığı gibi ölür ve öldüğü gibi dirilir. Namaz kılarken kalıp ve Kıyafete değil, kalbinin haline riayet etmelidir. Ahirette vücut kalbinin ameline göre suretlenir. Orada kurtaracak olanlar ancak kalbi selime sahip olan kimselerdir. allah Teala'dan lütfu keremiyle hüsnü tevfik dileriz. Amin. Kalp huzurunu temin edecek çarelerin beyanı bilmiş ol ki mümine layık olan allah Teala'ya tazim etmek, Allah'a karşı daima korku ve ümit arasında bulunmak, kusurları karşısında Allah'tan haya etmektir. Her ne kadar bu hallerin kuvveti imandaki yakinin kuvveti nispetinde ise de iman ettikten sonra hiçbir mümin bundan hali değildir. Namazda bu hallerden ayrılmanın dört sebebi olabilir. 1- Fikir ve hatıraların bölünüp dağılması 3-4 münacattan ve namazda kalbin uzaklaşıp gafil kalmasıdır. İnsanı namaz düşünmekten alıkoyan ve kalbi meşgul eden hatıralardır. Kalbin huzurunu temin için çare o hatıraları def edip atmaktır. Bir şeyi yok etmek sebebini kaldırmakla mümkün olacağına göre evvela bu hatıraların sebeplerini bilelim. Bu hatıraların sebebi ya hariçten gelen bir tesir veya içinden gelen bir halettir. Hariçten gelenler gördüğü ve duyduğu şeylerden olur. Bunlar bazen insanın himmetini süratle kendi tarafına çeker ve onu diledikleri gibi kullanırlar. Sonra ondan başka bir fikir doğar ve teselsül eder. Görmek düşünmeye düşünmek de başkalarını hatıra getirmeye sebep olur. Himmeti Ali irade ve niyeti kuvvetli olan kimseleri gözlerinin gördüğü şeyler meşgul etmez. Fakat zayıf kimseleri görülen şeyler kendisine çeker. Düşüncelerini dağıtır. Bunun çaresi namazda gözü kapamak, karanlık yerde namaz kılmak veyahut gözü önünde kalbini meşgul edecek şey bulundurmamak, görüş mesafesini azaltmak için namaz kılarken duvara yaklaşmak, Yol üzerinde çiçek ve nakışlı yerlerde işlemeleri bezler üzerinde namaz kılmaktan kaçınmaktır. Bu sebepten ilk abidler himmetlerini toplamak için bir secde genişliğinde küçük ve karanlık tekkelerde ibadet ederler. Fakat kendine hakim olanlar camilere gider bununla beraber gözlerini secde mahallinden ayırmazlar. Sağ ve sollarında bulunanları bilmeyecek şekilde namazın kemaline riayet ederlerdi. Hatta i̇bn Ömer Ömer radıyallahu An namaz kılacağı yerde mushaf, kılıç ve kitap gibi bir şey bulundurmazdı. Zahiri sebeplerden kurtuluş çaresi bunlardır. Batini sebeplere gelince bunlar da zordur. Zira himmeti dünya vadilerinde kalınan, Kimsenin fikri bir nokta üzerinde durmaz, belki bir yandan öbür yana cevalan eder. Yalnız gözleri kapamak ona bir kar sağlamaz. Çünkü daha önce gönlünde topladıkları onun için meşgale olmaya kafidir. Bunun kurtuluş çaresi daima gönlünü okuduğu şeyin manasını anlamaya zorlamak ve başka şeylerden alıkoyarak oraya bağlanmaya çalışmaktır. Bunun içinde iftitah tekbirinden evvel ahireti hatırlamak ve her şeyi bilen Allahu Teala'nın huzurunda duracağını düşünmek ve bu suretle kendisini meşgul edecek şeyleri namazdan önce gönlünden çıkararak gönlünün meyledeceği bir meşgale içinde bırakmamaya gayret etmek, suretiyle hepsine yardımcı olmaya çalışmaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz Osman İbni Ebi Şeybe'ye inni <gülüyor> nesitu en equleleke <gülüyor> Evdeki tencereyi kapatmayız sana söylemeyi unuttum Çünkü namaz kılarken insanı meşgul edecek bir şeyin evde bulunması uygun olmaz buyurmuştur İşte hatıraları Önlemenin yolları bunlardır. Eğer bu müsekkin ilaçlar ile tedavi edilmezse bunun çaresi hastalığı kökünden izale edecek müshil ilacını kullanmaktır. O da kalbin huzuruna mani olan şeylerin neler olduğunu araştırmaktır. Şüphesiz bunlar kendisinin muhtaç olduğu şeyler olup bunlara ihtiyacı da şehveti de bakımındandır. İşte bu şehri arzularından vazgeçmek için nefsini muahheze eder ve bilir ki kendisini namazdan meşgul eden şey dinin zıttı ve düşmanı olan şeytanın yardımcısıdır. Onları içinde tutmak çıkarıp atmaktan çok daha zararlıdır. İnsan kendini o gibi halleri içinden çıkarmak suretiyle kurtarmalıdır. Nitekim şöyle rivayet olunmuştur. Ruvya ennehu sallallahu aleyhi ve sellem lemma lebisel khamisete hamisetelleti enahu biha abu cehmin ve aleyha alemun ve salle, salle biha nezaha fi salatihi ve kale sallallahu aleyhi ve sellem hebu bir ile bir cehmin ve in ha el heyni el elheniiffen ansaleti ve Tu ni bir en birceniyeti ebi cemin Peygamber Efendimiz Ebu Cehmin Kendisine getirdiği yünlü ve nakışlı siyah elbise ile namaz kıldıktan sonra onu çıkardı ve ''Bunu Ebu Cehme götürün de onun işlemesiz olan kaba elbisesini bana getirin. Çünkü bu işlemeli elbise namazda huzurumu bozmuştur.'' buyurdular. Yine Peygamber Efendimiz yine nalınların ile eskisinin kayışlarının değiştirilmesini emir buyurdu. Çünkü namaz kılarken onlara gözü ilişince yenilerinin sökülüp yine eskilerinin takılmasını emretmişlerdir. Yine Peygamber Efendimiz yaptırdığı nalınlar hoşuna gittiği için secdeye kapandı ve Tevâda'tu lirabbi yem yemguteni bana kızmasın diye Rabbime secde ettim buyurdu ve ilk gördüğü sahile fakire onları hediye etti. Sonra da Hazreti Ali'ye kendisi için sığır derisinden debagat edilmiş tüysüz nalını almasını emir buyurdular ve onları giydiler. Yine haram olmadan evvel Peygamber Efendimizin elinde altın yüzük var idi. Kendisi minberdeyken Yüzü, yüzü parmağından attı ve şakaleni herze nazraten ileyi ve nazar nazaraten Bir ona, bir de size bakmakla bu yüzük beni meşgul etti. Buyurdular. Rivayet olundu ki, olundu ki Ebu Talha Zeyd bin Sel Medine'li ve nukabeden biridir. Peygamber efendimizden 40 sene sonra ölmüştür. Bahçesinde namaz kılarken orada daldan dala konarak cıvıldaşan bir kuş hoşuna gitti. Bir müddet ona bakmakla oyalanırken kaç rekat namaz kıldığını şaşırdı. Hadiseyi peygamber efendimiz anlattıktan sonra ''Ya Resulallah beni namazdan meşgul eden bu bahçeyi sadaka veriyorum. Nereye, nereye emir buyurursan oraya sarf edilsin.'' demiştir. Salkımlar ile süslenmiş hurma ağacı bulunan bir bahçede namaz kılarken hoşuna giden salkımlara bakarak kaç rekat kıldığını şaşıran başka bir zat da meseleyi Hazreti Osman radıyallahu anh'a arz ettikten sonra bu bahçe sadakadır. Bunu Allah uğrunda harca dedi ve Hazreti Osman da bahçeyi 50 bin dirheme sattı. İşte onlar huzuru sağlamak ve namazdaki noksanlarını telafi için böyle yapmışlardır. Düşünce hastalığı kökünden böyle tedavi edilir. Başka usul fayda vermez. Yukarıda anlattığımız müsekkin ilaçlar ve aklı başında almaya aklı başına almaya çalışmak zayıf şehvetlerde ve kalbe yerleşmeyip Etrafında dolaşan düşüncelerde müessir olabilir. Yoksa kökleşmiş şehvetlere tesir etmez. Onlar seni cezbeder. Sen onları cezbedersin derken onlardan biri sana galebe çalar ve bütün namazın bu cazibenin meşgalesine geçmiş olur. Bu dallarında kuşlar ötüşüp duran bir ağacın gölgesinde dururken huzuri, huzuru kalbe sahip olmak isteyen kimsenin haline benzer. Halbuki kuşlar kalbe sahip olmak isteyen kimsenin haline benzer. Halbuki kuşlar durmadan ağaçta ötüşür, cıvıldaşır, kaynaşır ve adamın huzurunu durmadan ağaçta durmadan ağaçta ötüşür, cıvıldaşır, kaynaşır ve adamın huzurunu selbederler. Adam huzuru sağlamak için onları kovalar. Tam huzura erişeceği sırada kuşlar tekrar gelir. Derken böyle devam eder gider. Şüphesiz bu haldeki adama söylenecek olan bunun durmadan dönen bir dolap gibi olduğudur. Bu vaziyette sen huzur bulamazsın. Kurtuluş için tek çaren bu ağacı kesmektir. Ve eğer huzura kavuşmak istersen bu ağacı kes. Bunun gibi şehvet ağacı kökleşip büyüyüp dal budak saldığı vakit kuşların ağaca, sineklerin pisliğe hücumu gibi dünya düşünceleri de bu şehvet ağacına hücum eder. Sonra bu düşünceleri atmakta iş uzar, kovulan sineğin geri dönüşü gibi ve her ne kadar kovarsan yine gelir. İşte hatıralar da böyledir. Tek çaresi şehvet ağacını kesmektir. Şehvetler çeşitli ve mütenevvidir. Bunlardan korunabilen pek az kimselerdir. Şehvetlerin çokluğuna rağmen onları bir esasta toplamak mümkündür. O da bütün hataların başı, noksanlıkların kökü ve fesadın kaynağı olan dünya sevgisidir. Ahirette ve ahiret yolculuğuna azık olmaya yarayacak şekilde olmayan dünya sevgisi, Kimin kalbini istila ederse namazda münacatın lezzetini alacağınız sanmamalıdır. Namazda lezzeti, münacatın lezzetini alacağını sanmamalıdır. Çünkü dünyalıktan zevk alan kimse Allah ile münacattan zevk alamaz. Kişinin himmeti gözünün dikildiği noktadır. Eğer gözü dünyalıktaysa ise himmeti de dünyalıktadır. Fakat bununla beraber mücadeleler. Hededen de geri kalmamak, gönlünü namaza bağlamak ve mümkün olduğu kadar meşgale sebeplerini azaltmak lazımdır. İşte acı ilaç budur. Acı olduğu için insan tabiatı onu sevmez ve suretle hastalık müzmim halde sürer gider. Neticede derdin tedavisi de güçleşmiş olur. Hatta birçok ekabir huzur içinden yalnız iki rekat olsun bir namaz kılmaya gayret eder. Ona da muvaffak olamazlar. Ve böylece artık bizim gibiler için huzur içinde ve hatıra hatıra hiçbir şey gelmemek suretiyle iki rekat namaz kılmak ümidi kalmaz. Keşke namazımızın yarısı veya üçte biri vesveseden salim olup iyi ameller ile kötüleri birbirine katan kimselerden olsaydık. Hülasa. Dünya himmeti ile ahiret himmetinin bir gönülde toplanması susam yağı veya sirke ile dolu bir bardağa su dökmek gibidir. Ne miktarda su dökülürse o nisbette yağ veya sirke azalmış olur. İkisi birden dolmasına imkan yoktur. Biri girince diğeri çıkar. Namazın şart ve erkanını ifade ederken katte bulunması gereken şeylerin beyanı. Eğer ahiret yolcularından isen namazın şart ve erkanları bahsindeki tembihlerimizi unutmamayı tavsiye ederiz. Evvela anlatacağımız şartlar ezan, taharet, setri avret, istikbali kıble ve kıyam ve niyettir. Ezan Ezan sesini duyduğun zaman kıyamet günündeki davetin dehşetini düşün. Ezana süratle icabet için batın ve zahirin ile hazırlan. Çünkü ezana sure, su, suratle icabet edenler o büyük günde lütuf ve mülamey, mülayemetle davet edilirler. Kendi kendine düşün eğer ezan sesini rağbet ve sevinçlerle karşılıyorsan o kaza gününde kulaklarında çınlayacak olan müjde ve kurtuluş nidasıdır. Bunun için Peygamber Efendimiz "Erihna ya Bilal. Ezan ve namaz ile bizi rahatlandır ya Bilal." buyurmuştur. Çünkü namaz Peygamber Efendimizin gözünün bebeğidir. Taharet, taharet alacağın vakit ayak yolu dış perde Elbiselerin iç perdedir. Sonra en yakın perden ise vücudunu kapl kaplayan cildindir. Bütün bunların örttüğü özünü yani kalbini unutma. Geçmiş günahlarına tövbe, nedamet, ileride yapmaya azmetlek, azmetle, mek, azmetmekle kalbini temizle. Çünkü Allah'ın nazargahı orasıdır. Setri avret, setri avret gelince bunun manası Ayıp yerlerini insanların gözünden gizlemek demektir. Çünkü insanların görebileceği bedeninin dış kısmıdır. Görülen kusurlarını böyle kapatırken yalnız Rabbinin muttali olacağı gizli kusurlarını da unutmamalısın. Unutmamalısın. Onları düşünüp ve gizlemeye çalışmalı ve iyi bilmelisin ki onları Allahu Teala'nın gözünden hiçbir şey saklayamazsın. Onları mahveden ancak pişmanlık, utanmak ve korkudur. Onları hatırlamak ile korku veya haya kuvvetlerini harekete geçir ki nefsin zelil olup kalbin haca... kalbin hacalet altında eğilsin de huzur ilahide kaçtıktan sonra nadim olup geri dönen günahkar bir köle, kölenin korku ve hayası sebebiyle efendisinin karşısında başı eğik ve mahcup olarak durduğu gibi durmalısın. İstikbali kı kıble. İstikbali kı kıble. Bu da yönünün diğer yönlerden ayırıp Kabe'ye çevirmektir. Eğer yalnız bu kadarının kifayet ettiğini zannediyorsan aldanıyorsun. Senden asıl istenen kalbini masivadan ayırıp Allah'ın emirlerine bağlanmaktır. Bu zahiri teveccühler deruni hisleri harekete geçirmek ve kalbe isyan etmemesi için zapt edip muayyen bir cihette durdurmak içindir. Zira azalar tabii hareketlerinde ve istedikleri cihette tevecühlerinde azgınlık gösterip zulmettikleri vakit kalbi de kendi emirlerini al alır ve onu da Allahu Teala'nın yolundan ayırabilirler. Öyleyse yüzün kıbleye yöneldiği gibi kalbin Allah'a yönelsin. Bilmiş ol ki yüzün Kabe'ye Kabe yönelmesi için diğer yönlerden ayrılması zaruri olduğu gibi kalbinin de Allah'a yönelmesi için masivadan ayrılması şarttır. Peygamber Efendimiz mübarek hadis-i şerifinde İza gamel abdu ila salatihi ve kana ve kalbuhu vecuhuhu ila Allahu azza ve celle in Kevmil velet hümm hü kul kul namaza kalktığı vakit nefsi yüz ve kalbi Allahu Teala teveccüh etmişse yeni doğmuş gibi günahlardan ayrılmış olduğu halde namazdan çıkar. Kıyam. İtidal üzere kıyam ile kalp ile kalbik ile kişinin Allah huzurunda durması demektir. Buna göre en üstünü en şerefli azası olan başını huzur ilahide mütevaziyane bir şekilde evmeli ve vaziyet kalbinin de tevazu kabul edip kibirden uzaklaştığına bir delil teşkil etmelidir. Aynı zamanda bu kıyam ile sual ve cevap için huzur ilahiye arz olunacağını kıyamın dehşetini hatırlamalısın. Bu anda da huzur ilahide olduğunu düşünerek azamet ve celalinin künhünü idraktan idrakten aciz isen hiç olmazsa onun huzurunda zamanın meliklerinin huzurunda durduğun gibi durmalısın. Hatta ayakta durduğun müddetçe kendi adamlarından veya kendini iyi tanımak istediğin bir istediğin salih bir kimse tarafından murakabe altında bulunduğunu kabul etmelisin. Görürsün ki böyle bir halde huşusuz namaz kılıyor demesin diye azanı harekette hareketten durdurur ve bütün cüzlerinde bir huşu alameti belirmiş olur. İşte o zaman kendi kendine sen Allahu Teala'ya bildiğini ve sevdiğini iddia ediyorsun. Bu cüretinden utanmıyor musun? Senin gibi aciz olan bir kula saygı gösteriyor veya insanlardan utanıyor ve korkuyorsun da Allah'a saygı göstermiyor ve ondan korkmuyorsun. Halbuki korkulmaya değer ancak odur diyerek nefsini muahe muaheze et. Bunun içindir ki Ebu Hureyre peygamber efendimize Allah'tan hayal etmek nasıl olur diye sorduğunda Peygamber Efendimiz tespihii minhu miner rjulu rjulisi salihii min kavmike. kavim kabilen arasında iyi tanınmış bir kimseden utandığın gibi ondan Allah'tan da öyle utanacaksın buyurmuşlardır niyet Niyet birçok günahların ve edebe uymayan hareketlerin bulunduğu halde yine münacat için bütün imkanları sana bahşeden Allahü Teala olduğunu bilerek ikabından korkmak, mükafatını ummak ve ona yaklaşmak için mekruhat ve, mekruhat ve müfsidatından kaçınarak yalnız onun emrini yerine getirmek üzere mükemmel bir namaz kılmaya azmetmekten ibarettir. Yüksek bir huzurda bulunduğunu, kime, niçin ve ne, hal, ne halde münacat ettiğini düşün. Düşün ki huzur ilahide mahcubiyetten alnın terlesin, ilahi heybetten vücudun titresin ve korkudan benzin sararsın. Tekbir Tekbir Allahu Ekber, Allah her şeyden büyüktür dediğin zaman kalbin dilini yalanlamasının, eğer gönlünde Allahu u Teala'dan büyük bir şey kabul ediyorsa her ne kadar sözün doğru olsa bile Allahu u Teala senin yalancılığına şehadet eder. Nitekim münafıkların kalpleri dillerini tekzip ederken dillerinde biz senin Allah, biz senin Resulullah olduğuna şehadet ederiz dediklerinde evvela Allahu Teala Peygamber Efendimizin Allah'ın Resulü olduğunu bizzat Kendisi şehadet ettikten sonra samimi olmayıp şehadet olduğunu bizzat kendisini şehadet ettikten sonra Allah Teala Peygamber Efendimizin Allah'ın Resulü olduğunu bizzat kendisi şehadet ettikten sonra samimi olmayıp şehadet tesniye ettikleri ve kalplerinin insanlarını yalanlamalarını tekzip etmiştir ve kendilerinin yalancı olduklarına da şehadet etmiştir. Eğer kendi arzu ve isteklerin Allahu Teala'nın emirleri üzerine sana galebe çalmışsa sen Allah'tan çok nefsine itaat ediyor ve nefsini Allah ittih. Nefsini Allah ittihas ederek onu büyütmüş oluyorsun. O zaman senin Allahu Ekber sözünü kavli mucerretten kuru bir raftan ibaret kalmasından korkulur. O zaman kalp lisandan ayrılmış olur. Eğer bu halde tövbe edilmez ve Allah'a af ve mağfiret talep edilmezse, neticede Allah'ın affı erişmezse cidden tehlikeli olur. İstiftah duası. Yukarıda geçtiği gibi bu dua şâfiilere göredir. Bu duanın ilk cümlesi ve <Sessizlik> cehdu ve ciye dillezi yerleri gökleri yoktan var eden Allah'a yüzümü çevirdim cümlesidir. Şüphesiz bu yüzden murat baştaki yüz değildir. Çünkü sen yönünü Allah'a değil kıbleye çevirmişsin. allah Teala cihetten münezzehtir. Onu yön ve cihetler tayin edemez ki ona doğru yönelsin. Belki bu yüzden murat kalbin yüzüdür. Ancak onunla beraber yer ve gökleri yoktan var eden Allah'a yönelebilirsin. O halde kalbine bak. Yerleri ve gökleri yaratan Allah'a mı yöneldi? Yoksa nefsinin arzularını peşinde, evde ve sokaktaki işleriyle mi meşguldür? Sakın daha münacat kapısının ilk açışın yalan ile olmasın. Çünkü kalbin Allah'a yönelmesi masivadan tamamen ayrılmakla mümkündür. Kalbini Allah'a döndürmeye gayret et. Eğer daima Allah'a çeviremiyorsan hiç olmazsa bu anda yalancı olmamak için kalbini Allah'a rapt eyle. Bu dağıyı okurken Hanifen Müslüman dediğin zaman ancak elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu kimseye Müslüman denebileceğini hatırlamalısın. Eğer böyle bir Müslüman değilsen yalancısın. Hiç olmazsa ileride geçmişe nedamet ederek... İleri de böyle olmaya gayret edeceğine azmet ve ve ma minel müşrikin ben müşriklerden olmadım şirk edenlerden değilim dediğin zaman yalnız aleni şirki değil bir de gizli şirki göz önüne getir. Zira Allah Teala'nın femen kâne yerculi rabbih feleyamel amelen salihâ ve lâ yuşrik Ahada. Kim Rabbine mülaki olmayı isterse salih ameller işlesin ve Rabbine ibadetinde kimseyi ortak etmesin. Kehf suresi 110. ayet-i kerime. Ayet-i cellilesi ibadetlerinde Allah rızası ve insanların methu senasını kastedenler hakkında nazil olmuştur. Bu ibadette ortaklık şirkinden son derece sakın. Bu şirk-i hafiden beraat etmeden müşriklerden değilim diye kendini vasıflandırmaktan haya et. Zira gösteriş için yapılan ibadetin çoğuna şirk dendiği gibi azına da yine şirk denir. Ve <gülüyor> ''Dirim de ölüm de Allah içindir.'' dediğin zaman bilmiş ol ki... Bu hal kendisi için yokluk, efendisi için varlık halidir. Aynı zamanda bu söz kıyamı, kuduğu, rızası, gadabı ve rağbeti dünya olup dünyalık için ölümden korkan kimselerden sadır olursa hallerine uymamış olur. Euzubillahimineşşeytanirracim Kovulan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım dediğin zaman bilmiş ol ki şeytan senin Allah'a secde ederek Allah ile münacatını kıskandığı için kalbini Allah'tan ayırmaya çalışan en büyük düşmanındır. Halbuki o bir kere secde etmemekle lanete müstehak olmuştur. Onun şerrinden senin Allah'a sığınman ise... Onun arzusuna uymamak ve Allah'ın emrine yerine getirmek de kabildir. Yoksa yalnız en uzuyu çekmekle mümkün değildir. Düşünsene bir insana parçalamak için yırtıcı hayvanlar veya öldürmek için düşmanı hücum ettiği zaman o insan ben sizin şerrinizden korunmak için şu kaleye iltica ederim dese sonra da kalkıp kaleye sığınmasa yalnız bu sözüyle kendisini kurtarabilir mi? İşte Rahman'ın sevmediği ve şeytanın sevdiği şehvetlerinin peşinden gidenler de aynı vaziyettedirler. Yalnız Eûz onlara bir kar sağlamaz. Sözün şeyt şeytanın şerrinden korumak için Allah'ın kalesine girmeye olan azmin ile birleşsin. Allah'ın kalesi ise La ilahe illallah kelimesi tevhididir. Nitekim Peygamber Efendimizin haber verdikleri bir hadisi kutsisinde Allahu Teala la ilahe illallah hisni femen dakhala hisni eminen min azabi la ilahe illallah benim kalamdır, kalemdir kaleme gir kalama giren kimse azaptan emin olur buyurmuştur. Kelime-i tevhid kalasına giren, Allahu Teala'dan başka mabudu olmayan kimsedir. ''Fakat hevai nefsini Allah tanıyanlar ise Allah-u Teala'nın kalasında değil şeytanın çölündedirler. Bilmiş ol ki şeytanın muhtelif hileleri vardır. Hatta bazıları okuduğunu düşünüp anlamaktan alıkoymak için namazda iyi işler ve ahiret düşüncesiyle de insanı meşgul etmeye çalışır. Yine bilmiş ol ki okuduğunu dinleyip anlamaktan seni al alıkoyan her şey şeyta şeytanın vesvesesidir.'' Çünkü gaye yalnız dili tahrik etmek değil, asıl maksat okuduğunu anlamaktır. Kıraat Kur'an okumakta insanlar üçe ayrılır. 1- Dili hareket eder fakat neler dediğinin kalbinin haberi bile olmaz. 2- Başkasından duyup dinler gibi dilinin okuduğunu kalbi dinler ve anlar. İşte bunlar eshab-ı yemin, sağcılar. Bugünkü manada değildir. Yani iyiler derecesidir. 3. Kalpleri dillerinde dillerine değil dilleri kalplerine tabii ve ona tercüman olur. Bu da mukarrepler makamıdır. Binaenaleyh lisanın kalbe hocalık etmesiyle kalbin emrine olmak suretiyle kalbe tercümanlık etmesi arasında fark cidden büyüktür. Manalarının tafsilatına girince Gelince Bismillahirrahmanirrahim dediği zaman teberrüken Allah'ın kelamına Allah'ın adıyla başlamayı niyet et, her şey Allah'tandır manasında olduğunu anla ve buradaki isimden Murat, Müsemman'ın tam kendisi olduğunu bil. Her şeyin Allahu Teala'dan olduğunu bildikten sonra elbette hamdü sena da ona olur. Bunun için elhamdülillah dersin. Bunun manası şükür Allah'a mahsustur. Çünkü bütün nimetler Ondandır demektir. Kim ki bir nimeti Allah Teala'dan başka kimselerden bilir yahut da Allah'tan başkasına şükrü kastederse bu başkasına iltifatı nispetinde besmele ve hamde noksanı vardır. Errahmanirrahim Dediğin zaman rahmetinin şumulünü anlayıp ümidinin çoğalması için onun her nevi lütfu inamını hatırla. Sonra malikiye yevmiddin din gününün sahibi hakimi mutlak demekle malikiyet yalnız onun olduğunu ifade etmekle azametini düşün ve maliki bulunduğu hesap ve ceza gününün dehşetini hatırlayarak ondan kork. Sonra İyâ kena budu ancak sana ibadet ve kulluk ederiz demekle de ihlasını tazele. Sonra ve iyâ kenasta'in ancak senden yardım dileriz demekle de her yönden aczini, ihtiyacını, kuvvet ve kudret sahibi olmadığını itiraf eyle. Ve yapmasına muvaffak olduğun taat ve ibadetleri de ondan bil. Ona minnet ve şükret. Allah esirgesin eğer seni tevfikinden mahrum etseydi o zaman tar edilmiş şeytanlar ile beraber olacağını düşün. Evuzu Besmele ve Hamdelenin manasını anladıktan ve ihtiyacını açıklayıp onun yardımına muhtaç olduğunu ifade ettikten sonra gayene geç. İsteyeceğini açıkla ancak lüzumsuz şeyler değil. En mühim ihtiyacını istemek üzere El Bizi doğru yola hidayet eyle. Bizi rızana ulaştıracak ve civarına rızasına iletecek yola hidayet eyle de. Ve bunu inam İn ettiğin iyi kimselerin yoluna yani hidayet nimetini verdiğin peygamber, sıddıklar, şehitler ve salihler yoluna hidayet et. Gayril mağlubi aleyhim kendilerine gadap edilen kafirlerin yolunu sapıtanların Yahudi, Yahudi ve Hristiyan ve Sabilerin yalnız puta tapan yoluna değil demekle de bu isteği genişçe açıkla. Sonra bu dileklerinin kabulü içinde amin de. Fatiha'yı bu manada okuduğun zaman umulur ki... Peygamber Efendimizin haber verdiği Hadis-i Kudsi'de Allahu Teala'nın "Kasemtu ssalate beyne ve beyne abdi nisfeyni ve nisfuha li abdi ve li abdi ma saele yaqulul abdul elhamdülillahi rabbil âlemin fequlullah azze ve celle" Hamdani abdi ve esna ali ve ve kavlihi semi Allahu limen ham hamide Namazı benim ile kulum arasında ikiye böldüm. Yarısı benim, yarısı onundur. Kulum için istediği vardır. Kul elhamdülillahi rabbil alemin dediği zaman Allah Teala kulun bana hamd etti ve beni övdü buyurur. İşte Semi Allahu limen hamide sözünün manası da budur. Buyurduğu kimselerden olursun. Eğer namaz kılmakta Allah Teala'nın zikrinden başka bir karın olmasa bile bu kadarı ganimet olmak için ganimet olmak için sana yeter de artar. Nerede kaldı ki üstelik fazilet ve sevabını unmaktasın. İleride Kur'an okumak faslında anlatılacağı üzere okuduğun her sure ve ayeti böylece anlaman lazımdır. Sakın emrinden, nehyinden, vadinden, meviza ve peygamberlerin haberlerinden zikredilen minnet ve ihsanından gafil olma. Bunların ayrı ayrı hakları vardır. Vadin hakkı rica, vaidin hakkı korku, emr ile nehyin hakkı fiil ve terkine azim. Vaazların hakkı ders almak, minnetin hakkı şükretmek, enbiya haberlerinin hakkı da onlardan ibret almaktır. Rivayet olundu ki Zürare İbni Evfa Kur'an-ı Kerim'i okurken Sura üflendiği zaman müddessir suresi 8. ayet-i kerime ayetini okurken öldü. Şüphesiz manasının kalbi üzerindeki tesiri ölümüne sebep olmuştur. İbrahim'in nihayî Allahu Teala'nın izes semun şakkat gök yarıldığı zaman İnşikak Suresi birinci ayet duyduğu zaman vücudu zangır zangır titrerdi. Abdullah İbni Vakit diyor ki Abdullah İbni Ömer dedesidir. Namaz kılarken ateş üzerindeki tava gibi yanardı. Elbette efendisinin vaad ve vaidi ile yanmak hakkıdır. Çünkü cabbar ve kahhar olan Allah huzurunda günahkar ve zelil bir kuldur. O bu manaları düşündüğü için bu vaziyeti alırdı. Binaenaleyh bu manalar insanların anlayış derecelerine göre değişir. İnsanların anlayışları da kalbin cilası ve ilmin çokluğu nispetinde artar. Bu dereceler sayılmayacak kadar çoktur. Namaz kalplerin anahtarıdır. Kenimelerin esrarı orada çözülür. Kıraat da böyle olduğu gibi. Namazdaki zikir ve tesbihlerin hakkı da budur. Sonra manası üzerinde düşünebilmek için ayetleri birbirine katmayarak ağır ağır ve tam bir huşu içinde okur. Rahmet, azap, vaad, veyit... Müjde ve korkutmak hamd ve tazim ayetlerinde namesini sesini değiştirir. Mesela rahmet ayeti gelince sesini yükselterek ona rağbetini, azap ayeti gelin gelince sesini alçaltarak, kısarak ondan korktuğunu, tesbih ve tazim ve hamd ayetleri geldiğinde de hamd ve tazimin ifadesini kıraatına göstermiş olur. İbrahim nihai namaz kılarken mettehazallahu min deledin ve ma Hiçbir evlat ittihaz etmedi ve beraberinde bir tanrı da yoktur. Mümin'in suresi 91. ayet-i kerime bu ayetler okunduğu zaman Şanı uluhiyete yakışmayan bu gibi vasıfları her ne kadar red ve inkar mahiyetinde olsa da haya edercesine sesini alçaltarak okurdu. Rivayet olundu ki Kıyamet günü Kur'an okuyucusuna kıraq ve ve tilkeme kün turat dünya Dünyada harfler üzerinde durup ağır ağır okuduğun gibi burada da oku denir. Namazda sükunet ve ayakta durmak kalbin tam bir sükunet vasfı içinde masivadan kesilerek Allah'a bağlanmanın bir delilidir. Peygamber Efendimiz bir mübarek hadis-i şerifinde İnnallâhe azze ve celle mukbili alâl musallî mâlem yel tefid. Şüphesiz namaz kılan sağa sola iltifat etmediği müddetçe Allahü u Teala da ona iltifat eder. Namazda sağa sola iltifatın fıkhi hükmü. Göğsünü kıbleden çevirirse bir ittifak namaz bozulur. Şafi'ye göre namazda bir iki harfi belli olmayan gülmek, parmak çıtlatmak ve yüzünü çevirmek Kerahit, kerahat-i tenziye ile mekruhtur. Halbuki Hanefi'ye göre ses duyulacak kadar gülmek namazı bozar. Yalnız gözünün secde mahallinden başka yerlere bakması, huzura mani ise de namaza mani değildir. Baş ve gözünü sağa sola meylettirip bakmaktan koruyacağı gibi, sırrını kalbinin en derin köşesini de, Namazın haricindeki şeyleri düşünmekten muhafaza edecektir. Hatırına başka bir şey geldiği anda Allahü Teala'nın ona muttali olduğunu ve gafletle münacatın yapılmayacağını düşünmek suretiyle kalbin huşuğunu sağlamaya çalışmalıdır. Huşuğun fayda vermesi için içten ve dıştan olması şarttır. Zaten içinde huşu olursa azalarına da tecelli eder. Nitekim namazda sakalıyla oynayan bir kimse hakkında Peygamber Efendimiz Hemme hazalı kalbuhu, la xşaet cewarihu. İşte şu adamın eğer kalbinde huşu olsaydı, azalarında da huşu olurdu buyurmuştur. Çünkü ayak başa tabi, bedenin azaları kalbin emrindedir. Bunun için Peygamber Efendimiz, Allâhumme aslhi râiyê ve râiyete. Allahım Çobanı ve güttüklerini yani kalbi ve emrinde olan azaları sen ıslah eyle diye buyurmuştur. Hazreti Ebu Bekir Es-Sıddık radıy namazında direkt gibi hareketsiz Abdullah İbni Zubeyr ise kamış gibi dururdu. Hatta bazıları rükularında öyle hareketsiz bulunurlardı ki cansızmış gibi serçe kuşları sırtlarına konardı. Dünya ricalinin huzurunda böyle bulunmak tabiat iktisası iken bilenler için melikler melikinin huzurunda böyle bulunmak gerekmez mi? Başkalarının huzurunda huşu ve saygı içinde bulunup da huzur ilahide huşu göstermemek onun azametini bilmekteki kusurdan neşet eder. İkrime Allahu Teala'nın Teala'nın <gülüyor> اَلَّذِي يَرَاكَ ح۪ينَ ve وَتَغَلُّبَكَ o Allah ki gece teheccüde kalktığını ve namazlardaki kıyam ve ruku ve sucudunu da görür. Şuara suresi 218. ayet-i kerime. Ayet-i celilesindeki tekallüpten murat kıyam, ruku sucud ve teşehhüttür demiştir. Rükû ve secûcutta riayet edilmesi icâb eden şeyler. Rükû ve secûda giderken peygamberimizin sünnetine uyarak <gülüyor> niyeti tazelemeli ve Allah'tan af ve mağfiret dilemek üzere tekbiri tekrarlamalı. Yani Allah ekber demeli ve elleri kaldırmalıdır. Elleri kaldırmak Şafi'ye göre olduğu yukarıda geçmiştir. Rükuda da aynı tevazu göstererek huşu tazelemeli ve kalbi yumuşatmaya çalışmalıdır. Ve tekrar tekrar Sübhane Rabbiyel azim demekle Rabbinin azametini kalbinde ve lisanında yerleştirmeye çalışmalı ve rahmetini ummak üzere Semi'allahu lümen hamide. Allah kendisine şükür edene icabet eder diyerek rükudan doğrulmalıdır. Sonra ziyadeyi iktiza eden şükrün eşi olarak Rabbena alekel hamd söyler ve buna millet essemavati minel ard sözünü ilave eder. Bu ilave Şafiilere göredir ve daha sonra tevazuun son haddi olan secdeye kapanır. Burada en şerefli azası olan yüzünü Ayak altına çiğnenen toprak üzerine kor, hatta huşuğa daha yakın ve tevazuğa daha çok delalet ettiği için mümkünse seccade sermeden kılmalıdır. <gülüyor> Alnını toprak üzerine koyduğu zaman eşyayı yerine koymuş ve feri aslında ir irca etmiş olursun. Çünkü topraktan yaratıldın ve yine oraya döneceksin. Bu anda da Allahu Teala büyüklüğünü yeniden hatırlayarak Subhan Rabbi ala de ve bunu tekrar ile davanı kuvvetlendir. Çünkü çünkü bir keresi zayıftır. <gülüyor> i̇lahi azamet kalbinde yerleşip gönlün yumuşayınca da Allahu Teala'nın sana rahmet edeceğine emin ol. Çünkü ilahi rahmet mütekebirlere değil mütevazileredir. Sonra Allahu ekber diyerek secdeden başını kaldır ve otur. Otururken Rabbim fir varham ve tecaviz amma ta'lem. Veya dilediğini du veya dilediğin duayı oku. Sonra da mütevazi şekilde ikinci secdeyi tekrarla. Teşehhüdde riayeti icap eden şeyler. İkinci rekatı da böyle kıldıktan sonra Allah'ın huzurunda olduğunu düşünerek edepli bir şekilde otur. Ve ettehiyyat manası olan mülk, temiz ahlak ve selavatın Allah'a ait ve ona mahsus olduğunu kalbinden inanarak dilin ile oku, tasrih et. Peygamber efendimizi kalbinde düşünerek ona selam ver ve onun daha mükemmel bir şekilde sana selam vereceğine inan. Sonra sana ve bütün salihlere de selam ve buna mukabil bütün salihler sayısınca Allahu Teala'nın da sana selam vereceğini yani rahmet edeceğini düşün. Sonra Allahu Teala'nın birliğine ve peygamberin nübüvvetine şehadet et. Yani Şafiler Şafii'nin, Hanefiler de Hanefi'nin tahiyyatını okusunlar. Selam vereceğini teşehhütte salli ve barik okuduktan sonra huşu ve huzur içinde kabulünü umarak Eserde varit olan duaları oku, anne babanı ve diğer müminleri de duadan unutma. Selam verdiğin zaman hazırda bulunanlara ve meleklere selam vermeyi ve namazı sona erdirdiğini niyet etmelisin. Ayrıca Allahu Teala'nın fazlıyla bu ibadeti yapmaya muvaffak olduğunu bilerek ona şükretmeyi ve bu namazı son namaz olup belki de gelecek vaktine kavuşamayacağını hatırlayarak gizli ve aşikar kusurundan dolayı namazının kabul olmayıp ret ve iade edileceği korkusu içinde taşı. Korkusunu içinde taşı. Nitekim Peygamber Efendimiz kendisinden masiyet isteyene salli salate veddi'u kabilesine veda eden kimse gibi namaz kıl buyurmuştur. Bununla beraber namazını Allahü Teala'nın fazlı keremiyle kabul edeceğini de ümit et. Yahya İbni Visab Namaz kıldıktan sonra adeta namazda imiş gibi bir saat dururdu. İbrahim'i nihai namazdan sonra bir saat hasta gibi olurdu. İşte bu namazında huşu edip namazlarını muhafaza ve kullukta güçlerinin niyettiği kadar münacatta bulunan kimselerin kılacağı namazdır. İnsan kıldığı namaza bakmalı, böyle kılabildiğine sevinmeli, kılamadığına dövünmeli ve böyle kılmaya gayret etmelidir. Gaflet ile kılınan namazlar ise tehlikelidir. Bununla beraber onun kereminden, geniş ve şumullu olan rahmetinden ümit kesmeyiz. Biz acziyetimizi <gülüyor> itiraf ederek kusur ve noksanlar ile yaptığımız ibadetleri fazlı keremiyle kabul buyurmasını Allahu Teala'dan dileriz. Namazda huşunun neticesi bilmiş ol ki anlattığımız şekilde huşu tazim ve haya gibi batıni şartlara riayet ederek yalnız Allah rızası için kılınan namazlar mükaşefe ilminin kapısı demek olan ilahi nurların kalpte parlamasını temin eder. Yer ve göklerin inceliklerini rububiyetin sırlarını keşfe keşfeden Allah'ın velileri, Allah velileri bu mertebeye ancak namazda ve hasseten secdede yükselebilirler. Zira kulun Allah'ına en yakın olduğu secde halidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Vesud Vaktarib. Secde et ve yaklaş. Secde et yaklaş. Alak suresi 19. Mükaşefede yakınlık namazdaki ihlas nispetindedir. Kuvvet, zafiyet, azlık, çokluk, aşikarilik ve gizlilik bakımından derecelere ayrılır. Hatta bazılarına eşya olduğu gibi keşfedilir. Bazılarına bir misal ile açıklanır. Nitekim bazı kimselere dünya laşe suretinde leş suretinde, şeytan ise karşısına oturup insanları laşe'ye davet eden köpek suretinde gösterilmiştir. Yine bunun gibi bazılarına Allah-u Teala'nın sıfatı, bazılarına efali, diğer bazılarına muamele ilminin incelikleri tecelli eder. Bu manaların muayyen zamanlarda tahakkuku için sayılmayacak kadar gizli sebepler vardır. Bunların en kuvvetlisi, Himmet yani bütün mevcudiyetiyle Allah'a yönelmektir. Çünkü kalp muayyen bir şeye bağlanırsa o şey ona daha kolay keşfedilir. Vaktaki bu anlattıklarımız ancak parlak ve cilalanmış aynada yani tasfiye edilmiş ve temizlenmiş kalpte görülebilir. Aynaların yani kalplerin hepsi de paslanıp isyan sebebiyle kirlenmiş olduklarından anlattığımız bu keşif ve kerametler basiret dediğimiz kalp gözü olan ibadet ile cilalanmış herkeste bulunabilir. Haşa allah Teala'nın esirgediğinden değil belki isyanla kirlenmiş kalpler bu hidayetten mahrum olduklarından hemen kerameti inkarak. Kalkışırlar. Zira görmediği şey inkara kalkışmak insan fıtratının iktizasıdır. Hatta rahmi maderdeki çocuğu akıl verilseydi dışarıdaki geniş alemdeki insanın varlığını inkara kalkışırdı. Eğer küçük çocuğun aklı olsa büyüklerin keşfettiği birçok şeyleri yine inkar ederdi. Her derecede insan böyledir. Mutlaka kendisinin anlayamayacağı ve bir üst derecenin anladığı şeyleri inkar eder. Şüphesiz bu doğru bir şey değildir. Bununla beraber velayeti, kerameti ve merhametini inkar eden ve merha merhalelerini inkar eden kimsenin nübüvveti ve merhalelerini inkar etmesi lazım gelir. Halbuki Allah'u Teala insanların... İnsanları ayrı ayrı haller ve birbirlerinden farklı heyetlerde yaratmıştır. Bir kimsenin kendisinden bir üst olan derece inkara kalkışması doğru olmaz. Evet bu dedi, eğer bu dediğimiz kalbi masivadan tasfiye edip Allah'a yönelmek suretiyle değil de fikirleri bulandıran mücadele yoluyla aramaya kalkışırsa işte o zaman bu hakikati kaybeder ve inkara kalkışırlar. Mükaşefe erbabından olmayanlar hiç olmazsa tecrübe ile müşahade edinceye kadar onu inkar etmeyip kabul ve tasdik etmelidir. Haberde de gelmiştir ki innel abde iza qame fis salati ve rafa Allahu subhanahu hicab-ı hicabı beynehu ve beyne abdihi ve ve jehahu bi vjehihi ve لَدُنْ mla mlaiketu min ladun mankibehi mankibehi ila alhawa yucalluna bi salathihi ve yamanonu ve Birru min anani Anani Anani Sema'i ila Mefriq Raxihi Ve yunadi Münadin Lew alime Hazal Münaci Men Yunaci Mal Tefet Ve inne Ebbaabu Sema'i Tuftehu Lil Musalline Ve inne Allah Azze Ve Jelle Yunahi yubahi malaiketehu biabdihil musalli kul, kul namaza durduğu zaman Allahü Teala aradaki perdeyi kaldırır ve kulu tam karşısına huzur manevisini alır. Ona zatı ile tecelli eder. İki yanlardan iki yanlarından göklere kadar melekler de saf bağlar. Onunla namazı kılar ve amin demek suretiyle duasına katılırlar. Göklerdeki ilahi rahmetler üzerine saçılır. Bir münadi bu zat kime münacat ettiğini hakkıyla bilseydi katiyen başka tarafa iltifat etmezdi diye bağırır. Namaz kılanlara sema kapıları açılır. Allahu Teala meleklerine karşı namaz kılan kulları ile iftihar eder. İşte buradaki gök kapılarının açılması ve Allahu Teala'nın mücahede muvacehesi yukarıda anlattığımız keşif ve kerametten kinayedir. Tevrat'ta şöyle yazar. Ey Ademoğlu huzurunda namaz kılıp ağlamaktan ağırlanma. Zira ben senin kalbine yaklaşan gıyaben nurumu müşahede ettiğim bir Allah'ım. İşte namaz kılan zaten kalbindeki fütuhat yumuşaklık ve gözyaşıyla Allahu Teala Allahu Teala'nın kalbe yaklaşmasındandır. Bu yakınlık mesafe yakınlığı olmadığına göre perdeyi kaldırmakla rahmet ve hidayet yakınlığından başka bir şey değildir. Denildi ki kıyam, kût, ruku ve sucudu bir araya topladığı için iki rekat namaz kılan bir kula her safında on bin melek bulunan on saf melek ona hayran olur. Allahu Teala yüz bin meleğe mübahat eder. Çünkü Allahu Teala bu ibadetleri kırk bin meleğe bölmüştür. Bir kısmı kıyamete kadar yalnız kıyamda, diğer bir kısmı yalnız secdededir. Kıyamete kadar rükû ve sujud edenler de böyledir. Görülüyor ki Allahu Teala'nın meleklere nasip ettiği yakınlık ve rütbe sabittir. Değişmez. Ne artar ve ne de eksilir. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor. "Ve meminna illa lehum makamun ma Bizden ise her biriniz için muayyen bir makam vardır. Safat suresi 164. ayet-i kerime. İnsan terakki bakımından meleklerden ayrılmıştır. O durmadan yükselir ve derece derece Allah'a yaklaşır. Fakat meleklere bu terakki kapısı kapalıdır. Onların ancak muayyen rütbeleri ve meşgul olduğu ibadetler vardır. Ondan ayrılıp başkasına geçemez ve ibadetten de asla usanmazlar. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor. لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ اِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ الْلَيْلِ وَالنَّهَارُ la يَفْتُرُونَ Onun huzurundakiler ona ibadetten ne çekinirler ve ne de yorgunluk duyarlar. Gece gündüz usanmadan onu tesbih ederler. Enbiya 19 ve 20. ayet-i kerimeler. Yüksek derecelerin anahtarı namazdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor. Gad fi salatihim Müminler saadete ermişlerdir. Onlar namazda huşu içindedirler. Müminin 1. ve 2. ayet-i kerime. Allah Teala onları imandan sonra Huşu ile kıldıkları namazları ile met etmiştir. Sonra yine müflihlerin vasıflarını namaz ile hatmederek Ve onlar ki namazları üzerinde muhafızlık eder, zamanında kılarlar. Mü'minun 9. ayet-i kerime. Sonra bu sıfatların neticesi olarak buyuruluyor. Ula ikke humul ve varisune lezine yarisune fi'rdevs hum İşte Firdevs cennetine varis olan ancak onlardır ve onlar ebedi olarak oradadırlar. Mümin'in 10 ve 11. Evvela felah ile sonra da cenneti Firdevs'e varis olmakla onları vasıflandırmıştır. <gülüyor> Gaflet ile kılınan namazın ve gaflet ile okunan Kur'an'ın bu dereceleri sağlam sağlayamayacağına hiç ihtimal veremem. Bunun için bunların karşılığında Allahu Teala Ma seleleküm fi saqar. Kalû lem Sizi cehenneme sevk eden nedir? Namaz kılanlardan değillik derler. Müddesir suresi 42. ve 43. ayet-i kerime. Nur-u ilahiyi müşahede edip Allah'a yaklaşacak ve Firdevse varis olacaklar ancak namaz kılanlardır. Bizleri de bu gibilerden yapmasını, sözü doğru fakat işe eğri olma eğri olanlardan yapmamasını Cenab-ı Allah'tan dileriz. İhsanı ihsanı kadim ve lütfu keremiz nihayetsiz olan odur. Salat ve selam habibi Ekremi üzerine olsun. Huşu ile namaz kılanların hikayeleri, huşu men, huşun menşei ve bulunduğu yer. Bilmiş ol ki huşu imanın meyvesi özü ve Allahu Teala'nın azametini ve kendi kusurunun idrakinin idrakin neticesidir. Bunu anlayan namazda, namaz haricinde yalnızken hatta ayak yolunda bile huşudan ayrılmaz. Çünkü huşu nerede olursan ol Allahu Teala'nın sana muttali olduğunu ve onun azametini ve kendi kusurlarını bilmeyi gerekli kılar. Asıl huşu bu bilgilerden doğar. Bunun için huşu yalnız namaza bağlı değildir. Hatta allah Teala'dan haya ve huşuundan 40 sene başını göklere kaldırmayanlar olmuştur. Rebi İbni Heysem İbni Mesud'un yanına girdiği vakit çıkıncaya kadar kimse kabul edilmezdi gözünü o derece korur ve etrafına bakmazdı ki bazıları onu kör bile zannetmişlerdir. 20 sene İbn Mesud ile düşer kalkardı. Hatta İbn Mesud'un carisi onu görünce İbn Mesud'a kör dostun geliyor derdi. İbn Mesud da onun bu sözüne gülerdi. Çünkü onu içeri almak için kapıyı açtığı zaman gözlerini kapamış ve başını yere eğmiş görürdü. İbn Mesud ona bakınca ve beşril muhbitin Tevazu ile yalvaranları müjdele Haç suresi 34. ayet-i kerime ayetini okur. Vallahi Peygamber Efendimiz seni görse sevinirdi. Diğer rivayette seni severdi diye rivayette de diğer rivayette de gülerdi derdi. Bir gün İbn Mesud ile demirciler çarşısına gitti. Orada körüklerinin üfürülüp ateşlerinin alevlendiğini görünce cehennem ateşini hatırlayarak düşüp bayıldı. İbni Mesud namaz vaktine kadar başı ucunda beklediyse de ayılmadığını görünce onu arkasına alarak evine getirdi ve tam 24 saat baygın kaldı. Bu suretle 5 vakit namazı kayboldu. Başından ayrılmayan İbni Mesud işte Allah'tan böyle korkulur demiştir. Yine bu zat Allah, yine bu zat bütün namazlarımda okuduğumdan başka bir şey düşünmem demiştir. Amr İbn Abdullah da huşu ile namaz kılanlardan birisidir. Hatta kendisi namaza durduğu zaman kızı evde tef çalıp kadınlar ile konuştuğu halde kendisinin haberi olmazdı. Namazda aklına bir şey gelir mi diye soranlara evet Allah huzurunda muhasebe göreceğim günde ile cennetlik veya cehennemlik olacağım korkusu diye cevap vermiştir. Bizim hatırımıza gelen dünya işlerinden sizin aklınıza hiçbir şey gelir mi? Namaz benim aklıma böyle bir şey gelmeden ise süngülerin bana uzanması benim için daha sevimlidir demiştir. Yine bu zat eğer aradan perde kalksa bile de bir değişiklik olmaz demiştir. Müslüm İbni Yesar da bunlardan biridir. Namaz kılarken caminin yıkılan direğinden haberi olmadığını yukarıda söylemiştik. Basra camilerinden birinde namaz kılarken bir direk onun arka tarafına yıkıldı ve, ve bir kubbe çöktü. Bu büyük gürültüyü duyanlar camiye koştu. Onun bir direk gibi namaz kıldığını gördüler. Selam verdikten sonra geçmiş olsun diyenlere ne oldu diye sorunca bu yıkılmış direği görmüyor musun dediler. Ne zaman yıkıldı? Şimdi namaz kılarken az kaldı üzerine yıkılacaktı. Dediklerinde benim bundan haberim yok dedi. Bazı kimseler Urve İbni Zubeyir denir namazını bozacak şekilde ayağını haşerat ısırdığı halde namazını bozmamıştır. Urve İbni Zübeyir'in ayağını ameliyat etmek icap etti. Fakat mümkün olmadı. Bu adam namaza durdu mu daha bir şeyden haberi olmaz dediler ve hakikaten namazdayken ayağını ameliyat ettiler. Kendisinin hiç haberi olmadı. Diğer bazıları namaz ahiret işidir. Oraya giren dünya ile alakasını keser demişlerdir. Yine bir zata namazdayken aklıma bir şey gelir mi diye sormaları üzerine Namazdayken aklına baş başka bir şey gelir mi diye sormaları üzerine değil namazda namaz haricinde bile aklımdan Allah'tan başka bir şey geçmez diye cevap vermiştir. Yine bazılarına bu şekilde sorulduğunda namazdan daha çok sevdiğim bir şey yok ki namazda onu hatırlayayım. Ebu Derda radıyallahu anh, dünya meşgalesini bitirip huzur içinde namaza başlamak kişinin Fakih oluşundandır demiştir. Hatta bazıları vesvese korkusuyla namazı kısa keserlerdi. Ammar İbni Yasir, 93 yaşında sıffin vakasında Hazreti Ali Saf'ın şehit olmuştur. Dipnotta böyle yazıyor. Ammar İbni Yasir, bir defa namazı acele kalınca niçin acele ettin diye kendisine sorduklarında farzlarından eksik bıraktım mı diye sordu. Hayır dediler. Bunun üzerine ben şeytanın vesvesesini kesmek için adı, acele ettim. Zira Peygamber Efendimiz innel abdu leyussalli salate la yektubu nusfuha ve la sulusaha sulusuha ve la rubu'aha ve la hamsuha ve la sudusuha ve la usruha. Çok namaz kılanlar var ki ancak namazının yarısı, üçte biri, dörtte biri, beşte biri, altıda biri hatta ancak onda biri kendisi için yazılır. Buyurmuştur. Ammar kişiye namazından ancak aklı başında iken kıldığı yazılır demiştir. Denildi ki aşiremi besleyen olan Talha, Zubeyir ve bir kısım sahabe namaza hafif acele kılarlardı. Sebebine kendilerinden sorduklarında şeytanın vesvesesini kesmek için namaza fazla uzatmayınız derlerdi. Rivayet olundu ki Ömer İbni Hattab radıyallahu an minberdeyken kul müslüman olmasına rağmen Allah için kamil bir namaz kılamadan saçını, sakalını ağırtabilir demiştir. Bu nasıl olur sorusuna cevaben huzur ve huşuya riayet etmez de ondan demiştir. Ebu Ebu Aliye Allah-u Teala'nın Onlar ki kıldıkları namazlardan habersizdirler. Onlar onda seh ederler. Ma'un suresi Ayetinden kimin kastedildiği sorulunca kaç rekat namaz kıldığını bilmeyenlerdir diye cevap vermiştir hasan Basri ise unutup namaz vaktini geçirenlerdir. Diğerleri vaktinde kıldım diye sevinmeyenler, vakti geçirdim diye üzülmeyenlerdir diye cevap vermişlerdir. Bilmiş ol ki namazın bazısı hesap edilir ve yazılır. Diğer bazıları ise yazılmaz. Nitekim haberler de buna delalet etmektedir. Her ne kadar fakihler namaz bölünmez derlerse de hüküm böyledir. Fakihlerin bu sözlerinin yukarıda anlattığımız gibi, başka manası vardır. Hadisler manaya delalet etmektedir. Nitekim hadiste Cubru nuqsani firaizi bil fili" Farzların noksanları nafileler ile tamamlanır buyurulmuştur. Yine haberde geldiğine göre İsa aleyhisselam buyuruyor ki Allahu Teala kulun farzlar ile ancak azabından korunur ve nafileler ile bana yaklaşır buyurmuştur. Rivayet olundu ki Peygamber Efendimiz Salle salate fetareke min kirayetihâ âyeten Felemmâ en fetele qâle mâze qara'tu Feseketel kavmû fesele übey ibn-u ke'ab radıyallâh anhu Fekâle qara'te Sûre te ve tarak te ayete keze heme nedir enusyhat em rüfget. Fakala, ente lâha yaubey, sum aqbala ala al al ma belâu aqwa min ve yahdurune salatehum ve yutimûne suhu fihum wa nabiihum bayna aydihim ve yadruna ma yatluu alayhim min kitabin min kitabi rabbihim ala in ala in bani israila kaza faalu ve wa yuhallahu azza wa jalla ila nabihim an qul li qaumi ke tahdiruni ebdanikum ve tuni elsinetikum ve tariu ve taqibune anni bi bikum iley Peygamber Efendimiz kıldığı bir namazda bir ayet atlamıştı. Namazdan çıkınca ne okudum diye sordu ve herkes sükût etti. Kimse bilemedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Ubey İbni Kabe sordu. Ubey falan sureyi okudun ve İslam ay F F F e, falan sureyi okudun ve falan ayeti atladın. Hayet mensuh mu oldu yoksa kaldırıldı mı bilemedik dedi. Peygamber Efendimiz senin aklın başında sen bildin ya Ubey. Sonra diğerlerine dönerek ne oluyor? Bir kavim ki namaza hazırlanır, saflarını düzeltirler de peygamberleri önlerinde olduğu halde onlara Allah'ın kitabından ne onlara Allah'ın kitabından ne okuduğunu bilmezler. İşte İsrail da böyle yaptı ve Allah'u Teala peygamberlerine vahyetti ki ümmetine söyle bedenleriniz ile hazırlanır ve dilleriniz ile okursanız fakat kalpleriniz başka tarafta bu yaptığınız batıldır buyurmuştur. Bu hadis namazda sureyi okumakta imamı dinleyip anlamanın kifayet edeceğini bir delildir. Bazıları bir kişi secde eder de Allah'a yaklaştığını zanneder. Halbuki öyle günah kazanır ki eğer o günah bulunduğu şehir halkına taksim edilse hepsini helaka götürürdü. Bu nasıl olur sorusuna cevap olarak da secde ettiği halde kalbi nefsinin hevasının peşinde olup boş şeylere kapılmış olan kimsedir diye cevap vermiştir. İşte huşu ile namaz kılanların hali. Bütün bu haber ve hikayeler huzur ve hushun namazda asıl olduğunu ve gafletle yapılan hareketlerinin faydasının az olduğunu bize göstermektedir. Halbuki ancak Allah bilir. Allahu Teala'dan hüsnü tevfiik dileriz.